Açık Radyo, Açık Derginin yanı sıra Bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, haritaya üye olabilir, info adresinden iletişime geçebilir ve e, bizi Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Sarp Keskiner, Bağımsızlar ekibiyle bu programı hazırlayıp sunuyorum. Komünitas nasıl ortaya çıktı? Açık Stüdyo komünitası oluşturma noktasına nasıl geldi? E, Açık Stüdyo e, Komünitası e, aslında bir bakıma kendi başlangıç anı itibariyle e, kurdu. Hatta kendi başlamadan önce Komünitas bir e, oluşum olarak aslında Komünitas adıyla değil belki ama e, bir topluluk geliştirme bilinciyle Sanatta Görünürlük Festivali İzmir'le başladı diyebiliriz. Çünkü İzmir'deki bağımsız inisiyatiflerin sanatçıların ve kültür mekanlarının bir araya gelişi Sanatta Görünürlük Festivali İzmir'le başladı. Daha sonra Açık Stüdyo özelinde bir mekan e, hacminde birleşti. Daha sonra bunun e, bir işbirliği zemini oluşturma niyetiyle Komünitas'a dönüştü. Komünitas'a da dönüşürken Açık Stüdyo'nun bir sahne sanatları inisiyatifi olmasının getirdiği kısıtlayıcı yaklaşımı ortadan kaldırarak performans ve kültür çalışmaları işbirliği adıyla İzmir özelinde, İzmir'in uluslararası ve disiplinler arası sanat üretimine dair bağlantılarını kendi odağına alarak bir e, diyalog başlattığını söyleyebiliriz sanıyorum. Sanatta Gönüllülük Festivali çok önemli bir organizasyondu. Yani tamamen gönüllülük esası üzerinden ilerleyen, içeriğini bağımsızlarla birlikte örgütleyen, tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu, daha önce etkinlik yapılmayan mekanları etkinlik mekanı haline getiren bir organizasyondu kaç yıl devam etti İzmir'de? 3 yıl. 3 yıl devam etti. Ee, evet. Ve en sonunda da Bulgaristan'dan Sofia Underground Festivali değil mi? Evet. Ee, Sofia Underground <gülüyor> Performans Sanatı <Festivaliyle gülüyor> ee, Festivali ile ortaklaştı. Sanatta Gönüllülük Festivali'nin başlangıcından bitişine kadar süreci nasıl değerlendiriyorsun? Evet. Bir yandan hani onu da konuşmuş oldu. Evet çünkü e, yani bunların hepsi birbirine vesile olduğu anlamda ...konuşmak mantıklı bence de. Sanatta Görünürlük Festivali... ...İzmir'de bir... E, ...bağımsız sanat... ...seferberliği... E, ...olarak ortaya çıktı... ...diye düşünüyorum. Dediğim gibi e, sanatçıların... ...kültür mekanlarının, e, prodüktörlerin... ...kültür yöneticilerinin... ...el birliğiyle harekete geçen... ...bir oluşumdu... ...Sanatta Görünürlük Festivali İzmir... Kendi başlangıcından devam ettiği noktaya kadar İzmir'deki bu bağımsız artistleri ve işte inisiyatifleri kendi işbirliği anlamında uluslararası düzeye taşıdı ve uluslararası haritanın içine yerleştirdi. Civil Society Exchange ağının bir parçası haline geldi ve Sofia Underground'la bağlantılandı ve orada uykuya yattı. Niye uykuya yattı? Çünkü zaten o oraya gelmişti ve oraya kadar da devam eden ivme aslında şu an devam ediyor. Hmm. Yani bu yeniden gündeme gelmeyeceği anlamına gelmiyor ama başka şeyler olmaya başladı ve o başka şeyler devam ediyor. İşte komünitas devam ediyor. Yani aracılık ettiği izleyici geliştirmek bir hacme ulaştı ve orada bir durağanlığa erişti kimler var komünitasın kuruluşunda? Komünitas e, bir e, işbirliği organizasyonu olarak e, Açık Stüdyo'nun ön ayak olduğu Bence Ripe Fryraum, Fatih Gençkal, Hay Açık Alan, Karantina İnisiyatifi, Nomad Mind Göçebe Akıl Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği, Sevcan Sönmez, Tiyatro 4 iyi bir şey reklam ve prodüksiyon K2 Güncel Sanat Merkezi ve Pure Space'in işbirliğinde kültür için alanın e, finansal katkılarıyla ortaya çıktı. Yani burada bahsettiğimiz gibi içinde kişilerin, kurumların, inisiyatiflerin olduğu e, bir işbirliği zemini diyebiliriz komünitası için. Ve ilk yılında da epey bir içerik üretti değil mi? İlk yılında epey 25 tane webinar düzenledi. 75 tane konuşmacı bir araya geldi. Uluslararası ölçekte, İzmir'den katılanlar, Türkiye'nin genelinden katılanlar, Avrupa'dan katılanlar, hatta Avrupa'yla da sınırlı değil. 75 tane kültür profesyoneli. Aralarında sanatçılar var, akademisyenler var, yazarlar var, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri var. Kültür yöneticileri var. Ee, çok kapsamlı bir şey oluşturdu. Peki e, bu kadar e, ciddi bir külliyatı oluşturduktan sonra e, Komünitas'ın gitmek istediği yön neresi? Bu külliyat e, bize ileriye doğru neyi söylüyor? Ne çıkardı buradan Komünitas? Komünitas'ın e, bu 75 kişiyi bir araya getirdiği konuşmalarda ve bunu bir tür... E, aslında hakikaten bir ortak akıl üretme girişimi olarak düşünmek mümkün sanırım. Burada tartıştığı konu başlıkları sanat üreticilerinin, kültür üreticilerinin kendi finansal sürdürü, sürdürülebilirliği, arayışları, bunların sivil toplumla ilişkileri, sivil toplumun kültür politikalarıyla ilişkisi, ifade özgürlüğü, Hukuki konular, organizasyonel konular, yaratıcılıkla ilişkili konular üzerinde bir ortak akıl üretmekle ilgilendi komünitas ve bir işbirliği oluşturmanın yollarını aradı. Ve sonuç itibariyle şuraya vardı, bağımsız sanat alanının Türkiye'deki yakın tarihi uluslararası ilişkileriyle, e, bağlantılı biçimde ele alındığında e, burada bir bellek üretmenin bu işbirliği zemini için e, temel yapı taşını oluşturduğu ve bu belleğin çünkü e, kaydı tutulmayan bir tarihten bahsediyoruz. Sanat tarihi e, açısından ele almak e, tabii ki benim e, deneyimim ve bilgimi aşan bir konu belki ama yazılı olmayan bir tarihten bahsediyoruz ve bu yazılı olmayan tarih içinde bizim aslında şu anda e, görebildiklerimiz kaydı tutulan e, deneyimler, bir de kaydı tutulmayan deneyimler var. Bu deneyimlerin arasında bir bağlantı kurmanın ve e, bu deneyimlerden birlikte öğrenmenin aslında işbirliği için elzem olduğunu e, fark ettik ve biz e, bu alanla ilgili bir tür e, ilişkilenme sürecini devam ettirerek bunu e, inisiyatiflerin, sanatçıların arasında bir e, deneyim paylaşımı ve e, bilgi transferi üretmekle ilgili bir girişim olarak devam etmesine karar verdik. Buradan şöyle bir şey çıktı. E, yine Açık Stüdyo'nun devam ettiği e, süren eşiksellik diye bahsettiğimiz e, Chronicle Liminality. Adlı bir proje kapsamında bir performansa soyundu Açık stüdyo. Ben bazen dağlarımda da çok geziyorum. Yani ben şöyle bir soru. Sınıflandırmakta zorluk. Benim yollar, şey. formatlar, iç içe geçmiş pratikler, kolektif devinim, bireysel, ve kolektif ve şey. tarihsel değerler. Ay bir daha alabilir miyiz artık söyleyeyim? Devam devam devam edin başını tabi. Çerçeveler, kontrol mekanizmaları. Yani. Bülent, Sınıflandırmakta zorluk. Yeni yollar, formlar iç içe geçen pratikler. Kolektif devinin. Kolektif devinin. Kolektif devinin. Bireysel, kolektif ve tarihsel bellek. Çerçeveler, çerçeveler, çerçeveler, çerçeveler, çerçeveler, kontrol mekanizmaları, haz ve bulantı, medyalar şarkı arası, şarkı stable working hours, bir böyle bir it's so hard yeah. to create Can the freedom, be. the perfect places, new projects, A direct impact, impact, impact, impact, share ideas, knowledge, experience, experience far away of creativity, mediation, love and hate of creativity, a researcher with love on both sides, love, researchers may love, love, love, love. love. A research the the rich, city stable city income, city love inclusive there. methodologies are needed. It's, It's everywhere in what people do. Love, using not sure what you mean. The Turkey the country. Actually, Turkey has changed very often. Turkey has changed. This was an ve e, spontaniteye açık bir etkileşim alanıydı. Böyle bir gerçeklik bugün söz konusu değil. Bir belgesel performans ya da lecture performans diyebileceğimiz, sunum performansı diye e, tarif edebileceğimiz, aslında janr olarak da tanımlamaya ihtiyaç yok tabii ki, e, bir sahne deneyimi e, oluşturmaya gittik biz işte seninle Sarp, Fatih'in de katıldığı Mete'nin ve benim 4 kişilik bir performansla alanın tarihinin ve belleğinin izini sürmeye çalıştık. Buradan da halen devam ettiğimiz noktada bir çalışma grubu oluşturup konu hakkında bir izlek başlatmakla ilgili konuşuyoruz halen. Sanatçı olarak finansal sürdürülebilirliğinizi nasıl sağlıyorsunuz? Geçim kaynaklarınız? Sizin yaratıcı sürecinizi nasıl etkiliyor? Kültür alanında çalışan uluslararası sivil toplum Sevdiği şeyi de, şey yapmak istiyor yani Keskiliği alanında yani Bundan büyük bir Kamu alakalı. konuları Birey ve girelim. özel sermaye Bir takım bireysel girişimlerde de finansal ve uygulamaya dayalı boyutlarıyla Herkes böyle kendi Şahsi kapalı mekanında ve tahliğin, Kendi alanında sosyal, ekonomik, politik, Bir takım üretimlere O Neler de, yapıyor? İşte boşluk Boşluk. Gözlemleyebildiğimiz bir şekilde bizimle paylaşıyoruz Günümüzde etkin olan yeni ifade ve örgütlenme biçimleri ne? ya da sanatsal bir üretim sizin pratiğimizde yeri ne? Bu ifade ve örgütlenme biçimleri Bilelim. sanatçı olarak sizin üretken... Proje, deyip proje deyip finansman süreçlerinin sizin yaratıcılığımıza etkisi nedir? Finansman yaratımı evet. projenin tasarımını nasıl etkiliyor? Bu konuyu ifade özgürlüğü bağlamında nasıl değerlendirirsiniz? değerlendiriyorsunuz? Herhangi bir kuralda istihdam ediliyor musunuz? İstihdam durumları, bize sanatsal projelerimizde insan kaynakları, aynı kaynaklar, finansal sürdürülebildiğimiz ve yaratıcı sürecimiz bağlamında nasılsınız? Nansızlar, varlar, var, var. Herhangi bir alanın kimseye ait olmaması, boş olan şey aslında herkese aittir. Yani dünyaya, yani bize ait. komünitasın kurucularındaki çeşitliliğe baktığımızda, yani niceliğe baktığımızda e, bu kadar çok bağımsızın bir yere gelerek bir ortak akıl oluşturmaya girişmesi hmm. çok sık rastlanan bir durum değil hmm. Türkiye'de. Yani e, genelde birkaç e, organizasyonun bir yere girip birlikte davranmaya çalıştığı yapılar biliyoruz. E, bunlar var. Ama bu mertebede bir e, kalabalıklık konusunda e, Enteresan bunun örgütlenmesi, bir yere gelmesi. Bu ortak aklın kolay üretilebileceğini düşünüyor musun? Yani bundan sonrası için de aynı soruyu sormuş oluyor. Aklı e, tanımlamaya e, çalıştığımız durumlarda evet e, hakikaten kolay değil ama Ortak aklı ıı, tanımlamaya çalışmadan belki... Yani çünkü işbirliği yapmak evet zaten evet. hep bu işbirlikleri yapılıyor ve sürüyor evet. yıllardan bu yana. Ama ortak akıl üretmek, belki daha sonra bunu kültür politikasına dokundurmak, hani bunlar biraz daha farklı ıı, veçeleri konunun onun için ıı, merak ediyorum. Ya ortak akılı ıı, komünitas özelinde, komünitasın azından da anlaşılabileceği gibi ıı, değişme, dönüşme açık ve her an sorgulanabilir ve e, ele Avuca gelmeyen bir e, bakış açısıyla e, düşündüğümüzde ortak aklı mümkün kılıyoruz diye düşünüyorum ortak aklı e, bir organizasyonun e, kurumsallaştığı ve işte ne bileyim yönetmeliğinin tüzüğünün olduğu bir böyle statik e, bağlamda ele alırsak, Bence çok da uzun ömürlü olmayabilir özellikle bağımsız sanat alanında. Çünkü bağımsız sanat pratiğinin kendisi zaten son derece dinamik, son derece ilişkisel ve her an yeniden kendini inşa eden, sürekli yapılan ve sürekli bozulan bir özelliğe sahip. Bu anlamda bağımsız sanat alanında ortak aklını üretmek, ...çok farklı disiplinlerden ve deneyimlerden ve kuşaklardan insanların bir araya geldiği bir ortamda... ...sürekli e, diyalog halinde ve aslında hiçbir zaman tamamlanmıyor. Yani e, zaten komünitasın devamı e, olarak e, sürdürdüğümüz işin adı süreyen eşiksellik. Yani arada... E, tanımlanmakta olan tanımlanmayan da değil tanımlanmakta olan ve her an tanımlanan ve her an e, devam eden devam eden proje yapım aşamasında ve belki de hep öyle kalacak. Dolayısıyla o dinamizmi de koruyacak evet. kuruluşundaki dinamizmi. Yani çünkü bir, bir yapıya büründüğü zaman özellikle hadi bir araya girelim bir tüzel kişilik oluşturalım dendiğinde o zaman bunlar bu bahsettiğin bulutluluk ortadan kalkıyor, taşlaşıyor birçok şey değil evet. mi? Yani çok sabitlenmesi de hayır getirmeyebiliyor evet. bazı durumlarda. Bundan sonraki dönemde bu bahsettiğin eşiksellik içerisinde neye doğru odaklanabileceğini öngörüyorsun, komünitasın? Komünitasın e... Devamın niteliğinde bahsettiğimiz What Now So Far adlı performansın e, icra edilmeye devam edileceğini öngörüyorum. Böylece e, deneyimin icraya dayalı bir belleğinin izini sürmek mümkün oluyor çünkü e, bu performans aracılığıyla. E, onun da e, ötesinde... Bir çalışma grubu oluşturarak yine e, gönüllü sanat profesyonellerinin, kültür profesyonellerinin bir araya geldiği bir çalışma grubu oluşturarak alana dair bilgi üreten, alana dair kapasite geliştiren, alana dair politika önerebilecek bir masa e, hayal ediyoruz açıkçası. Bizimle birlikte gönüllü e, bu masanın içinde, masanın etrafında aktif çalışan bu masanın etrafında aktif çalışan e, sanat ve kültür profesyonellerinin yanı sıra akademiden e, danışmanların da yer aldığı, yani sanatta görünürlük festivalinin getirdiği seferberliğin daha konsantre bir grupta devam ettiğini ve e, zamanla yeniden e, dalga dalga yayılacağını söyleyebiliriz sanırım. Ee, başında bahsetmiştin, bu geçmiş dönemlerdeki esin verici örneklerin de belgelenmesi, hükümante edilmesiyle ilgili olarak e, sanırım herhalde bunun bir bellek boyutu da olacak değil mi? Toprak altında duran, kazımaya ihtiyaç olan örnekleri de görünürlük kazandıracak. Kesinlikle, çünkü... En başta bahsettiğimiz gibi alana dair bir e, hafızanın izini sürdüğümüzde karşılaştığımız örnekler çok sınırlı. Bir taraftan da bunların e, belgelenmiş ve kaydı tutulan örnekler olduğunu Hı -hı. E, biliyoruz. E, bir de bizim aslında şu anda e, görüşümüzün dışında kalan göremediğimiz kaydı tutulmamış onlarca deneyim, var. Bunları e, sohbet ederken e, insanlar arası ilişkilerde, kişiler arası ilişkilerde e, fark ediyoruz. Halbuki bunların hepsi aslında e, bir zincirin bir ağın parçaları. Hı hı. Bütün bunların getirdiği bilgiyi, çünkü bilgi gerçek anlamda deneyimden geliyor. Hı hı. Kitabi bilginin ötesinde e, yaşantısal bir bilgiden bahsediyoruz ki sanat üretiminin, kültür üretiminin bugün bulunduğu noktaya biz aslında o bilgi sayesinde geldik. O deneyim zinciri sayesinde geldik. Çünkü insan kendi içinde deneyim boyutunda pek çok farklı ilişkinin, pek çok farklı insanın belleğini taşıyor. Buna işte bilinç birikimi diyebiliriz. O bilinç birikiminin İzini sürebildiğiniz zaman biz e, bunu tarif edilebilir ve üzerinde e, ortak kanı geliştirilebilir bir hale e, getirebiliriz belki. Bir de işin şöyle bir boyutu var sanki. Bundan yıllar yıllar önce e, yapılmış olan şeyler unutulduğu için sanki bugün bunlar sıfırdan icat edilmiş gibi de davranılıyor. Evet. Yani işte a kurma, ondan birer bireysel inisiyatif alma ya da toplu inisiyatif alma, buna dair girişimlerin tarihi görünmez kalınca o zaman sanki bunlar bugün yeniden örgütleniyormuş ya da bu ilk defa oluyormuş gibi davranılıyor. Herhalde bu bellek çalışması da bunu önemli ölçüde zenginleştirecektir, toparlayacaktır diye düşünüyorum. Aslında çok büyük bir boyutunu ıskalıyoruz. Halen yasal bir tanımı olmamakla beraber bağımsız kültür sanat alanında inisiyatif diye bir şeyden bahsediyoruz. İnisiyatif zaten girişim demek ve girişimcilik de teşvik edilen bir şey günümüzün kültür dünyasında. İyi de bir şey tabii ki ama girişimciliğin aslında bugünkü algısı geçmişle olan bağları kurulamadığı zaman arkasına e, bir deneyimi alabilecekken bunu ıskalayıp zayıflaşıyor. <gülüyor> yani çok <gülüyor> daha güçlü bir e, girişimcilik kültürü bizim e, kültür hafızamızda var aslında. Bunu e, fark edebilirsek onunla birlikte hareket edip aslında bir deneyim zincirinin parçası olduğumuzu hissedip çok daha ayakları yere basan, çok daha e, köklü, güçlü ve esnek bir e, duruş içine girmek mümkün. Hı hı. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sanatçı olarak finansal sürdürülebilirliğinizi nasıl sağlıyorsunuz? Geçim kaynaklarınız sizin yaratıcı sürecinizi nasıl ödüliyor? Kültür alanında çalışan uluslararası sivil toplum örgütleriyle bağlantılarınız var mı? Varsa hangi örgütlerle nasıl bağlantılarınız var? Kamu kurumları ve özel sermaye ile ilişkileriniz nasıl? Bu ilişkileri finansal ve uygulamaya dayalı boyutlarını tarif eder misiniz? Bu ilişkilerin finansal ve uygulamaya dayalı boyutlarını tarif eder misiniz? Şahsi tarihiniz ve bu tarihin sosyal, ekonomik, politik bağlamı ve ilişkilerinin yaratıcılığınıza etkilerini gözlemleyebiliyor musunuz? Gözlemleyebildiğiniz kadarıyla musunuz? günümüzde etkin olan yeni ifade ve örgütlenme biçimlerinin ya da sanatsal eğilimlerin sizin pratiğinizde yerini nedir? Bu ifade ve örgütlenme biçimlerini, bu ifade ve örgütlenme biçimlerini sanatçı olarak sizin üret nasıl etkiler? Proje finansman süreçlerini sizin yaratıcılardan ziyade nedir? Finansman, finansman yaratımı, projenin tasarımını nasıl etkiliyor? Bu konuyu ifade özgürlüğü bağlamında nasıl değerlendirirsiniz? Herhangi bir kurumda istihdam ediliyor musunuz? İstihdam durumunuz, size sanatsal projelerinizde insan kaynakları, ayni kaynaklar, finansal sürdürülebilirdiğiniz ve yaratıcı süreciniz bağlamında nasıl etkili bulunuyor? Sanatçı olarak meslektaşlarınızla, hem zemin olduğunuz çeşitli disiplinlerden kültürel aktörlerle ilişkileriniz nasıl bir daha? Sanatçı olarak meslektaşlarınızla, ve hemzemin oldunuz çeşitli disiplinlerden kültürel aktörlerle ilişkileriniz nasıl? Ağlar içindeki etkileşim durumunuzu nasıl tarif edersiniz? Akademi ile ilişkilerinizi nasıl tarif edersiniz? Eklemek istedikleriniz neler?